Musaftaki sıralamada 105. iniş sırasına göre 19. suredir. Kafirun suresinden sonra Felak suresinden önce Mekke'de inmiştir. Sure adını birinci ayette geçen Fil kelimesinden almıştır. Surede fil ordusu kısası anlatılmaktadır. Kâbe'yi yıkmak isteyen Yemen'in genel valisi Ebrehe'nin, fillerle Mekke'ye hücumunu sonuçta yok olup gitmelerini konu edilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbin filin yanındakilere neyi nasıl yaptı görmedin mi? onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran, sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah, onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Tefsir ve tarih kaynaklarında anlatıldığına göre, o zaman Habeşistan'ın yönetiminde bulunan Yemen'in, Genel valisi Ebrehe, her yıl Mekke'deki Kabe'yi ziyaret eden Arap hacılarını Sanay'a çekmek için burada Kulleis veya Kalis, Kilise denilen büyük bir katedral yaptırdı. Çeşitli bölgelere propagandacılar göndererek mabedi ziyaret etmeleri için halkı Sanay'a çağırdı. Ancak bu ümidi gerçekleşmeyince Kabe'yi yıkmaya karar verdi ve muhtemelen 570 yılında içinde Mahmud, Mamut adlı filin de bulunduğu büyük bir orduyla Mekke üzerine yürüdü. Ebrehe hareketini engellemek için karşısına çıkan bazı güçleri etkisiz hale getirerek, Yoluna devam etti. Gönderdiği bir müfreze, içinde Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmüttalip'e ait 200 devenin de bulunduğu Mekkelilere ait çok sayıda deveyi ele geçirdi. Abdülmüttalip Ebrehe'ye gelerek, develerinin iadesini istedi. Ebrehe'nin Kabe ile ilgili bir sorusu üzerine Kabe'yi merak etmediğini, çünkü onu sahibinin koruyacağını söyledi. Ertesi gün Ebrehe, ordusuna Kabe yönünde hareket emri verdi. Fakat kaynaklarda belirtildiğine göre, en öndeki fil, mamut, yerinden kımıldamadığı gibi, askerler de üzerlerine taşlaşmış çamur yağdıran sürü sürü kuşlar tarafından, ayetteki benzetmeyle, yenilip çiğnenmiş ekin gibi imha edildi. Bazı müfessirler, sürü sürü şeklinde çevrilen ebabil kelimesinin bir kuş türünün adı olduğu kanaatindedir. Buna göre üçüncü ayete ebabil kuşlarını göndermedi mi? şeklinde mana vermek gerekir. Fakat konuya ilişkin rivayet ve tefsirler dikkate alındığında bu görüş ikna edici görünmemektedir. Yaygın inanışa göre bu olay, Hz. Peygamber'in doğumundan 50-55 gün veya 3 ay önce vuku bulmuştur. Surede Hz. Peygamber'e hitap edilerek, 1 ikinci ayetlerde fil ordusunun başına gelen felaketin büyüklüğünden ve Kabe'yi yıkma planlarının boşa çıkarıldığından haberdar olduğu ifade edilmektedir. Hz. Peygamber, olaya bizzat şahit olmadığı halde, ona yöneltilen görmedin mi şeklindeki hitap mecazi bir ifade olup olayı bizzat gözüyle görmese bile görenlerden işitmiş olduğunu ve görmüş gibi kendisine tasvir edildiğini gösterir. 3. 5. ayetlerse felaketin nasıl cereyan ettiğini yani Allah tarafından gönderilen sürülerle kuşun Fil ordusunun üzerine pişkin tuğla türü taşlar yağdırarak onları nasıl hayvanlar ve haşerat tarafından yenmiş ekin artığına çevirdiğini ifade eder. Razi'ye göre Ebrehe ve askerlerinin besledikleri kötü emellerin surede keit, plan, tuzak kelimesiyle ifade edilmesi onların sadece Kabe'yi yıkma amacı taşımadıklarını gösterir. Çünkü önceden açıkladıkları için Kabe'yi yıkma fikri artık tuzak olmaktan çıkmıştı. Şu halde Keyt kelimesi burada Ebrehe tarafının Araplara karşı besledikleri başka sinsi planları dile getirmektedir. Eski tefsirlerde bu fil olayı bütünüyle bir mucize olarak değerlendirilir. Bazı tarihçi ve müfessirlerin, tabi'in alimlerinden İkrimeye atfettikleri bir rivayette o, bu taşlar kime isabet ettiyse, onda çiçek hastalığı görüldü, demiştir. Rivayete göre, Hicaz bölgesinde çiçek ve kızamık hastalığı ilk defa bu olaydan sonra görülmüştür. Muhammed Abduh, Ferit Vecdi, Cevat Ali, Muhammed eset gibi bazı çağdaş araştırmacılar bu rivayetlere dayanarak olayı bulaşıcı hastalık salgını şeklinde yorumlamaya çalışmışlardır. Abduha göre, surede söze edilen kuşlardan maksat, bir çeşit gerçek kuş olabileceği gibi sinek, sivrisinek gibi mikrop taşıyıcı canlılar da olabilir ancak dönemin güçlü akımlarından pozitivizmin etkisi altında ortaya konduğu anlaşılan bu yoruma, çağdaş müfessirlerin çoğu katılmamış, ona karşı ciddi tenkitler yöneltmişlerdir. Sonuç olarak, Allah'ın evini yıkmaya kalkışan saldırgan bir güç, bir mucize neticesinde cezasını görmüş, hiçbir şekilde düşmana karşı koyma imkanı bulamayan ve şehri terk edip dağlara çekilen Mekke halkı da, bu olaydan zarar görmeden kurtulmuştur. Pişkin tuğla diye çevirdiğimiz, dördüncü ayetteki siccil kelimesi, taşlaşmış çamur demektir. Son ayetteki asf kelimesi ise, ekinin samanı ve buğday kapçığı gibi Güve, böcek ve kurçukların yediği, rüzgarın sağa sola savurduğu kırıntılar anlamına gelir. Müfessirler kuşların ağızlarında ve ayaklarında bu tür taşlar götürüp Ebreh ordusunun üzerine fırlattıklarını, sonuçta askerlerin birçoğunun bu taşların etkisiyle öldüğünü, ise yaralı olarak sanaya döndükten sonra orada hayatını kaybettiğini ifade etmişlerdir. Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Mealindeki son ayet, Ebreheve ordusunun nasıl büyük bir felakete maruz kaldığını ve sonuçta helak olduğunu gösterir. Bu olayın Mekkeliler için öneminden dolayı bu yıla Fil Yılı denilmiş ve onlar olayı tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır. Kalplere Şifa Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in sonsuz nurunda hazırladığımız Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışmasında bugün sizlere Fil Suresinin tefsirini aktardık. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.